Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu aley nebina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. En son derste, arkadaşlar, fiilin alametlerini aldık. Fiilin alametleri nelerdi? Evet, söyleyin. Netişe ya ne oldu? Fiilin alametleri? Evet, kat. Başka Kasım? Fiilin alameti? Ta. Ta derken ne o ta, Ne ta'sı Ta ut ta'niis. Ta -ta Es-sakinah. Başka ne var Muhammed Sin-sevfa. Sin-sevfa. Evet, qad... Zatufiyanoğlu hangi fiile girer Emir fiiline girer mi Emir fiiline girmez. Fiil-i ve... Fiil-i mudariye ve fiil mudariye fiil girer. Fiil-i mudariye girerse hangi manalar içerir Kesinlik. TAHKIK içera, kesinlik. Mesela... Fiil mazi söyle, başında kat söyledim Aklına girecek bir şey olmazsa, çok düşünme gerek yok. Fiil mazi, zaheba. Tamam, başında kat getir. Zaheba. Kim? Aliyy. Nereye? Dila ektir. Ilel-beyt. Ilel-beyt. Qad-zehebe tamam. ila-beyt. Qad, burda fiil-i maziden önce, geçmiş zamandan önce geldiği için ne ifade ediyor arkadaşlar? Kesinlikle. Kesinlikle, yani kesinlikle gitti. Şüphe yok artık. Qad-zehebe. Fiil-i mazidenin başına gelip, başka içerdiği bana daha vardı. Muhammed neydi? Takrib. Takrib, yani olayın yakın. Yakında gerçekleşeceği, yakında olacağı. Neydi mesela? Qamed getirirken ne diyoruz? Qad-qamed. Assalatuh. قد قامت الصلاة. Ne oldu? Namaz akamet gelmesi yakınlaştı. Değil mi? Çünkü namaza yani namazın ikame edilmesi. Namazın kılınması yakınlaştı. Hadi kamet mi? Kamet hocam. قد قامت الصلاة. Bazıları قد قامت الصلاة diyor. Yani قد tahkik dedik. قامت في الصلاةني. Fail. nasıl Keddele okuyorlar ya da Nasıl? Yok, hayır. O da kal kal yapyolad. Kad, kaa Evet. E, Fiil muzaherden önce girersen olur Mehmet? Işitimall miyiz? Hani yani olabilir. Ya. Yani ne diyoruz ona biz? Taklil. O Taklil. <-yaynis> Tekstil. Fiil şimdiki zamandan önce kat gelirse ne oluyor? Az. Mesela Bayağı çökkür müydü? Kadiyastokul Kezibu Asıl manasını da kullandım. Yani maziye mi diyorsun? Mudariye, Mudariye. Mudari. Evet, az olursa Kadiyastokul Kezibu, evet. Kadiyastokul El Kezibu. Yalancı kimse ne yapabilir? Abi, Doğru evet söyleyebilir. Mesela diyorsun ki ben diyorum ki Yarın evet. Latif Ankara'ya gidecek misin, gitmeyecek misin? Gidebilirim de قد سأفره قد أسافر أسافر إلى أنقرة إلى أنقرة burada ne getiriyor arkadaşlar taklil az ihtimal yani gidebilirim ama gitme ihtimalim Var. az az قد أسافر ama fiili maziden önce kullanırsan قد <gülüyor> ذهبتu kesinlikle ne yaptım gittim Bazen de ne olabilir arkadaşlar taksir çokça ne olabilir onanasına gelebilir. Neydi? Kad yefalu takiyul hayra. Kad yefalu yapabilir. Et takiyu takvalı kimse ne yapabilir? El hayr. Çokça hayır yapar. Arkadaşlar şimdi gelelim. Harf. Biz dedi ki İdris Arapçada kelimeler üç ayrılıyor. Ya isimdir. Ya fiildir ya da harftir. Yani bu üçünün dışında başka bir şey bulamazsın. Ya isim bulacaksın ya fiil bulacaksın ya harf bulacaksın. İsmin tanırdık? İsmin alametleri neydi arkadaşlar? Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Sin, yani se, İsmin alametleri Arapçada nedir? El-isim, haf, tenvin. Yani elif alması, elif lam, tenvin, tenvin alması, neydi tenvinin? İki tane nun alması. Başka? Harf-i Evet. Ne gelmesi de? Harf-ı ya da cerg. Yani mesela düşün ki albeyti Bunlar ismin neileri? Alametleri. Alametleri. Fiilin alametleri ne? Yani Fiilin alametleri başına kat gelir. Başka? Savfı. Sin gelirdir. Savfı. Savfı gelirdir. Başka? Tamam. Tek yine sakindir. Di de ta ne te gelirmiş. Buna fiil. Peki Harfin alameti arkadaşlar? Harfi nasıl tanıyacağız? Bunlardan hiçbiri olmadığı zaman harf olur. Bunlardan hiçbirini almazsa harf olur. Yani ne demek? Bakın bunların alametleri vücudi. Ne vücudi? Somut. Alamet. Harfin alameti ne? Yok. Ademi, yokluk yani. Bunlardan hiçbirini almaz. Mesela diyorsun ki ila. Zahra Aliyyun ila el-beyti burda ila ila'nın başına el gelir midir? gelmez. en in un gelir o sonuna tamamında gelmez. gelmez. ila'nın da arkadaşlar gelir mi? Gelmez. gelmez. başına kat gelir mi? gelmez. sin gelir mi? gelmez. safa sonuna te gelir mi? ilet gelmez. olur mu olmaz Demek hiçbirini almadığı için biz bunu ne diyoruz? Harf, harf. Harf. Arapçalar harf diyoruz. Yani Arapçadaki cümleleri açın, cümleleri okuyun. Bütün hepsinin ne olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün hepsinin ya isim, ya fiil, ya harften oluştuğunu görüyorsunuz. Başka bir şey yok. Yani Arapça bu kadar kolay bir dil. İsim, fiil, harf. Harf nedir arkadaşlar? Harf sözlük manası olarak arkadaşlar harf. Bir şeyin kenarı demek. Bir şeyin kenarı. Yani bu masanın kenarına Arapça'da ne deniyor? Harf. Mesela dağın eteğine ne diyorlar? Dağın eteğine harful cebel. Harful cebel. Dağın neyi? Dağın eteği dağın kenarı. Evet. Diyor ki Mu'ellif Rahimahullah El harfu ma la yasluhu ma'ahu Delilul ismi ve la delilul fi'il Ne demek? El harf Ma la yasluhu ma'ahu Delilul ismi Harf ne ismin Alametlerini kabul eder Ne de Fiilin, Fiilin alametlerini Ne yapar? Evet. Kabul eder Harflerin ne olduğunu daha önceden açıklamıştık arkadaşlar hatırlarsanız. An, ila, be, değil mi? Fii, rubbe. Ne vardı başka? Min, an, <gülüyor> an <gülüyor> <gülüyor> lam harficeri, mundu ve muz. Munzunun ve muzun manalar neydi arkadaşlar? İki manası vardı. Muzun. Muzun. ya fi manasında ya da min. min manasında Geçmiş zamanda kullanılırsa ne olur? Bilmiyorum. Min manasında. Ma ra'aytuhu mundu yawm el cum'a. Onu cuma gününden beri görmedim yani min. min. Şimdiki zaman olursa Ma ra'aytuhu muz yawmin hada bugün görmedim dersen fi yawmin hada. Evet. Evet. Şimdi zaten örnekler yazalım arkadaşlar. Kitapta var aslında da. O kitabınız bu hafta gelmedi. Onun için biz söyleyelim size de yazın. Şimdi burada cümleler vereceğiz. Bu cümlelerin bazı cümleler vereceğiz. Ortasını boş bırakacağız. Siz o boşluk olan tarafı ne yapacaksınız? Dolduracaksınız. Diyoruz ki Yahfazu Yahfazu Eddarsa Bu boşluklara ne yapacağız biz arkadaşlar? Uygun olan kelimeyi Yani isim ya da fiil ya da harfi Koyacağız, kullanacağız. Mesela burada ki Burası boşluk. El-Arda Dioruz. Yes-bah-hu yes bah yes boşluk bırakıyoruz. Fil-nehr Fi El-nehr, diyoruz Tesiru fil-bihar, dioruz. Bakın. Boşluk bırakıyoruz. <gülüyor> Fil bihari Yertefi'o <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yertefi'o Boşluk bırakıyoruz. <gülüyor> evet, burada 5 tane cümle yazdık şimdi arkadaşlar. İlk cümleyi okuyalım Latifi Harinoğlu. Ya <gülüyor> fazo Evet. Yahfazu, Yahfazu nedir? Ezberliyor. Yahfazu ezberliyor. İsim mi, fiil mi, harf mi? Yok, fiil. fiil. Nasıl anlıyorsun fiil olduğunu? Başına diye harfiyle. Yok. Yani hani bugün almış olduğumuz ya bu kitaptan gidersek. Yahfazu'nun fiil olduğunu nasıl anlarız? Alameti ne? Başına kat kabul eder mi? Kabul eder. Kabul eder. Ne olur? Kad yahfazu olabilir mi? Olur. Evet. Demek ki fiil. Başına sin kabul eder mi? Eder. Seyah fazo olabilir mi? Olur. Seyah fazo. Sovfa yahfazo olur mu? Olur. Demek ki bu fiilin fiilin alametlerinden ne yapıyor? Alametleri kabul ediyor. O zaman biz buna ne diyoruz? Hı. Fiil diyoruz. Yahfazo. Ed-ders. Ed-ders isim mi, fiil mi, harf mi? İsim. Nasıl anladın isim olduğunu? Kalp kabul eder bulduk. Yüzden... Kat kabul eder? E, i̇sim kabul etmem. Başına gelmiş? Bağırıyor ben isimim diye. Başına eliflam gelmiş. El. El takısını alan bir kelime ne olur? olur. İsim olur. Evet, yahfazu edders. Biz buraya boşluğa yahfazu nokta nokta yaptık. Edders. Buradaki boşluğa ne koyacağız? Buradaki boşluğa herhalde el koyacağız. <gülüyor> cümle tamam. O zaman cümle olur mu? Yahfazu <gülüyor> İsim, isim koyacağız. İsim koyacağız. Ne koyacağız? koyacağız. Ne koyacağız kızım? İsim koyacağız. Ne diyeceğiz? Aliyya. ya. Yahfazu. Aliun darsa Ali ne yapacak? Dersine, ez Dersi, Dersi ezberliyor. Demek ki illa bir cümlede hem isim hem fiil hem olma şartı yok. Bir isim olabilir orada mi, Olmaz nasıl olacak? Yahfazu. Yahfazu ve Ve yok ama orada. Hı. Demek ki yahfazu Boşlu'a aliyyun ed-darse. Ikinci örneği oku Muhammed. Arda. Öne de herhalde sevru olacak, değil mi? Nasıl? Sevru'l arda. Sevru olmaz. Nasıl sevru ya, ya. Ya, ya. Tek kelime var. Evet, tek kelime, el ard. Bende tek kelime var. Evet, el arda. El, -arda. El, -ard. el ard. El ard demişiz, başı, cümlenin başı nokta nokta boşluk. El-Ard. İsim mi fiil mi? El-Ard. Bir dakika. isim, i̇sim. El-Ard. isim Nasıl anladın isim olduğunu? Eliflem almış. Başına eliflem almış. Başına harfi cel kabul eder mi? Kabul eder. Dersin ki mesela. Harf. Meşeytu fil-ardi. Fi. Fil-ardi. Değil mi? Şöyle diye bir İstahraçtu en nafta minel ardi. Yerden ne çıkardım? Petrol çıkardım. Demek ki El-Ard hem kesra kabul ediyor. Cel kabul Hem başına ne alıyor? Eliflam, Eliflam kabul ediyor. Eliflam'u at Ardın, Ardan, değil mi? Tenvin kabul ediyor. Demek ki ismin alametlerini kabul ediyor. Evet. O boşluğa ne koyabilirsin? Yuhrası sevrül ardı. Ama o kadar boşluk yok. Yuhrası ardı. Faillem o zaman. Yuhrası ardı. Ardı Ard olur. Mesela diyebilirsiniz. Zera'na. Yani Zera' Na, ziraat ettik, yani ektik. Zara'na ektik, el arda Yeri ektik, toprağı ektik. Zara'na Zara'na isim mi fiil mi Muhammed? Fiil. Nasıl anladın fiil olduğunu zara'na? Başına fiilin, fiilin alametlerinin alametle her birini alabilir. Mesela Mesela qad zara'na. Qad zara'na. Ne demek qad zara'na? Ektik kesin ekt. Yani kesinlikle ne yaptık? Biz ektik. Sana birisi soruyor mesela patronun veya çiftliğin sahibi diyor ki tarlaları attın sen de diyorsun ki qad zara'na al arda. Qad yani kesinlikle ne yaptık? Ektik, çalıştık. Süper olmaz. Evet, üçüncü örneği oku kızım. Yesbahu. Evet, yesbahu. Fiil. Yesbahu. Fiil. Nasıl anladın yesbahu'nun fiil Ne demek yesbahu? Yüzüyor. Yesbahu. Yüzüyor. Boşluk bıraktık. Ne dedik? Fi. Fiini. Fi ney fi? Harficer. Harficer. Harficer'in tarifi neydi? Harficer'in harf tarifi. İsmin fiilin aram etlerine olmayan harf başka bir tarif yapmıştık biz. Kendi başına ne olmayan? Manakim. Manası olmayan. <gülüyor> Mesela fi, kendi başına Arapça için yok, fi. Ama isimle birlikte olduğu zaman, fin nehri. Nehri ne demek neher? Nehir. Nehir. Nehirde yüzüyor. Nehirde, ne oldu bakın fi. Nehirle kullanılınca, nehirde. Evet kalsın boşluğa ne koyacaksın? Fi harf içer, En nehri. En nehri. Ne bu en nehri? El-Nehir isim mi? İsim. Nasıl anladın isim olduğunu? Elif-Lam mı? Başına el almış. Başka? Almış. Harfi, soru ne olmuş? Spres Cerf olmuş. Almış. Evet, güzel. Evet. Es-Semekû fil-nehri. Evet, yes bahu, yüzüyor. Es-Semekû balık, balık fil-nehri. Nehirde yüzüyor. Peki, Es-Semekû isim mi, fiil mi, harf mi? İsim. Nasıl anladın isim olduğunu? Elif. Anladım. Başına Elif-Lam gelmiş. Güzel. Brava. Dördüncü örnek, Mehmet. Tessiru. Fiil acaba o? Tessiru ne yapıyor? Seyr ediyor, gidiyor. seyir saatleri, hareket saatleri. Hareket ediyor, evet. Bu fiil, kat alır. Evet, tessiru fiil. Sevfe. başına kat alır, sin alır, sevfe alır, evet. Fil Neccari mi acaba Fil bahri. Fil bihari. Denizlerde fiil Fi ney burada fi? fi harf. harf. Onu öğrendik fi. El-Bihari. Burada isim elifle almış? El-Bihar el isim mi? nasıl anladın olduğunu el almış başına. Evet. Tesiru mu dedik? Mu dedik? Tesiru. Tesiru. Boşluk. Fil-Bihari. Denizlerde seyreder. Neyi seyreder denizlerde? <gülüyor> evet Mehmet. <gülüyor> es-sefînetu ya da es -sufunu. Gemiler. Denizler de ne yapar? Hareket eder. Anladık mı Mehmet? Burada es-sefînetu isim mi fiil mi? Harf mi? isim İsim. Nerede anladın isim olduğunu? Elif Başına ne almış? Elif-laam takısı aldığı için. Diğer örnek. Bitti mi örnekler? Evet Omar. Yertafi'u fin-lucevvih. Evet, yertafi'u yükseliyor. Fī el-cevvī Havada yükseliyor. Evet. yer isim mi fiil mi harf mi? Yer-tefi'u fiil mi yani. fiil fiil Nasıl anlandın fiil olduğunu? Başına bir eklem getirebileceğimiz için. Başına eklem getireceğimiz Bir eklem. Ne? Eklem, eklem. Eklem mi Mesela. Isim başına da bir şeyler eklersin yani. Tam-kal-sevfe Diyeceksin ki, yartefi onun başına sevfe gelebilir. Yartefi onun başına ne gelebilir? Sin gelebilir. Yartefi onun başına ne gelebilir? Kadir gelebilir. Demek ki bunların hepsi fiilin alametleri olduğu için biz diyoruz ki, yartefi o fiildir. Evet, boşluk bıraktık. Filcevvi, havada. Havada. Filcev. Fi harfi cer. Elcev isim. Başına elbilememiş. Boşluğa ne koyacaksın? Elcev isim. Soğukluk. Soğukluk yükseği yok. Olmaz. Daha böyle somut bir şey olsun. Kuş de ya. El-Tayru Yertefi'u El-Tayru Fil-Cavbi. Tamam. Evet. Şimdi beş tane daha cümle verelim. Bunları ödev olarak vereceğim size. Yeksuru yeksuru çoğalır boşluk bırakıyorsunuz kitapta var işte olanlar şahsın şey bi biladi misra bi biladi misra yeksuru bi biladi misra tamam yeksuru çoktur Mısır şehirlerinde Mısır ülkesinin kentlerinde çokça bulunur ne bulunur nakhil en nakhilu el-validu al-ebnihi Baba çocuğunun üzerinde nokta demiş. Ne yap? Nedir? El-validu nokta nokta nokta Ala al-ebnihi. Çocuğu üzerinde mes'ulun. Hadi bunu da yapalım. El-validu'l-mu'eddebu terbiyeli çocuk nokta nokta nokta nokta nedir? Mahbubun. Mahbubun. afanı uver. Sevimlidir, sevilir. Es-semeku fil-ma' Balık suda ne var? Yüzüyor. Yüzer ya da ya'i şu yaşar. Ali'yun az-zehra, Ali çiçeği ne yaptı? Koptu. Katfı, kopardı. Yaktafı. Tamam, topladı. Evet. Bu olsun yapalım. Önümüzdeki hafta çok önemli bir konuya giriyoruz arkadaşlar. Babul i'rab. Arapça'da çok önemli bir konu. İ'rab konusunu anlayan adam ne anlar arkadaşlar? Arapçayı anlar. Öncelikle biz isim, fiil, harfi tanıdık. Allah'a nasip ederse önümüzdeki haftada İrab'ın ilk dersini yapacağız. İrab ne demek? Mu'rab ne demek? Mebni ne demek? İrab, burada da müellifin söylediği üzere Taghir-u evahiril kelimi lihtilafil avamilid dahileti aleyha lafzan ev takdira. Arapçadaki kelimelerin sonlarının, harekellerinin Kendinden önce gelen amil etkenler sebebiyle ne yapmış olması? Değişmiş olmaz Mesela Ali kelimesini alın. Ali kelimesini Arapçada. Sonuna bakın şimdi. Sonuna bir cümlede bakın. Câ'e aliyyun. Nasıl geldi Ali'nin sonu? Merfu geldi. Merfu. Ali'yun. Ra'aytu aliyyen. Bakın buradan nasıl geldi? Mancı. mansub geldi. Sallamtu ala aliyin. Ali'ye ne yaptım? Esselam Selam verdim. Buradan oldu. Mecrur. Mecrur oldu. Demek ki Ali ismi Ali kelimesinin sonunun değişmesi ne bizler diyoruz Arapçada? İrab diyoruz. İrab. Neye göre değişiyor bu? Kelimenin sonu Ali kelimesinin Ali isminin sonu neye göre? Başına gelen etkenlere göre değişiyor. Biz buna ne diyoruz işte? İrab, İrab diyoruz. Bu en basit şekilde bu, bu şekilde anlatılıyor. Tabi konusu konu var. İleride ne olacak? Gelecek Allah nasip ederse. Sorusu olan var mı arkadaşlar? İşte bu inşallah bu tuhafısuneye kitabı da önümüzdeki cumartesi konuşulur bu hafta e, çok yani yani, Yavaş yavaş gidiyoruz bir tane Allah izniği, biter. Yani yavaş yavaş gidiyoruz gidiyoruz Allah nasip